illahim şeytan olayım <gülüyor> Bismillahirrahmani Rahim şimdi birinci dersimizin bundan önceki dersimizin başında yine her bir ümmetten bir şehit yani tanık gönderileceği belirtiliyor bu burada bazı lafızi farklılıklarla yine Şehit göndermekten Yani tanıp göndermekten bahsedilecek Estaizu billah diyor ki Cenab-ı Allah Ve yavme neb'asu fi kulli ümmetin şehidan aleyhim min enfüsü Hatırla o günü ki Biz her bir ümmet Arasında Kendi öz nefislerinden Kendi özlerinden Kendilerinden bir şehit göndereceğimiz gün. O günü hatırla diyor. Ve cina bike şehidan ala haula. Az önce bahsettiğimiz, hatırlattığımız İsa suresindeki lafızların bir benzeri. Ve seni de şunlara karşı şahit getireceğimiz o günü hatırlayın. Hem biz ve nazzalna aleykel kitabe tebyanen likulli şey'in ve ve rahmeten ve busra lil muslimin. Ya öyle bir kitap indirilmiş bize. Bu kitabın kıymetini bilmek gerek. Ve nazzalna aleykel kitabe. Bu kitap o yüce Resul'e Dolayısıyla bu Rasul ile alakalı olarak bu kitap o Rasul'e indirilmiş. Bu kitap o Rasul tarafından bizlere tebliğ edilmiş. Bu Yüce Rasul bu pek büyük ve ağır görevi Cenab-ı Allah'ın kolaylaştırması neticesinde eksiksiz ve tam olarak yerine getirilmiş. Dolayısıyla bu Resulün ümmeti olarak bizim üzerimizde gerçekten ödemekten aciz olduğumuz pek büyük hakkı var. Çünkü onun tebliğ ettiği bu kitap sayesinde ve onun bu kitabı şerh eden, açıklayan sünnet-i uygulayan, hayata geçiren sünnet-i sayesinde biz bu kitabı Doğru ve sağlıklı bir şekilde anlama fırsatını buluyoruz. Efendim ben Kur'an okuyorum, aklımla Kur'an'ı anlıyorum. E, Yüce Resul okumuyor muydu? Yüce Rasul'ün aklı yok muydu? Ebu Bekir okumuyor muydu? Ebu radıyallahu anh. Onun aklı yok muydu? Veya senin aklın onlarınkinden büyük mü? Ömer radıyallahu anh Ebu Bey Osman radıyallahu anh Ali radıyallahu anh. Osman Kur'an-ı Kerim'i radıyallahu anh. o kadar okuyorduk, o kadar iyi biliyorduk. ki muhasara altında oruçlu Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim tilavet ederken, okurken şehadeti yürüyordur. Radiyallahu tal İlim beldesinin kapısı Ali radiyallahu anh. Sünnet-i Semiye'nin en güçlü tabilerinden ve sayamayacağımız kadar birçok sahabi. Konumuz o değil. Kısacası şunu söylemek istiyoruz. rüyamet gününde kendi nefsimizden şehit olarak, tanığımız olarak Yüce Rasul çıkacak. Ve Cenab-ı Allah diyor ki biz senin üzerine kitabı indirdik. Kitabın özellikleri gelecek. Biraz sonra onları okuyacağız inşallah. Demek ki Rasulün bize karşı şahitliği diğer ümmetleri, diğer peygamberlerin ümmetlerine karşı şahitliği gibi Allah'ın kendisine indirdiklerini bize tebliğ ettiği çerçevesinde olacak. Diyecek ki Resul aleyhissalatü vesselam ben Rabbim senin bana indirdiğini Kur'an-ı Kerim'i lafzıyla aynen tebliğ ettiğim gibi bunun hayata nasıl geçirileceğini sözlerimle de fiilimle de Takrirlerimle de yani sünnetimle de onlara gösterdim. Ve böylelikle ben Resul olarak Kur'an'ı tebliğ etme ve beyan etme açıklama görevimi eksiksiz olarak ifa ettim. Bundan sonrası ise senin ilminle bildiğin ve kuşattığın bir şeydir. Ben onlar aralarında olduğum sürece İsa Aleyhisselam'ın dediği gibi ''Ve kuntu aleyhim şehiden madumtu fi'hi'' Ben onlar arasında kaldığım sürece onlara tanıktım. ''Felemmâ teveffeyteni kuntu anta rakibâ aleyhim'' ''Benim ruhumu kabzedip beni vefat ettirdiğin zaman veya beni İsa Aleyhisselam'ın sözü olduğu için Beni semava taraf ettikten sonra ise görüp gözetenleri seni oldu Resulullah aleyhissalatü vesselam da böyle biliyor. Ben tebliğ ettim. Tebliğ ettiğime ben onları da hayattayken şahit tutmuştum. Demek için zaten şahit. Ne dedi da hacında? ألا هل بلغت تبليغ التمي قالوا لا بلا بلغت تبليغ التمي لقد بلغت الرسالة وأديت الأمان رسالة تبليغ التمي senin üzerindeki nübüvvet emanetini eksiksiz olarak yerine getirdi. O ne buyurdu? Elini yukarıdan semadan Ashab-ı kirama doğru indirerek mübarek elini Allahümme şahedi. Allahümme şahedi, Allahümme şahedi. Allah'ım sende şahit ol. Ben bu ümmete karşı şahit olacağım. Sen de benim bu ümmete tebliğ ettiğime şahitlik et. Şahit ol ya Ki bu kitap nasıl bir kitap? Tibiyanen di kulli şey. Ey ümmeti Muhammed sesimiz ulaşabilse de feryat edebilsek kulaklarını aç gözlerini dört aç. Bu kitap Hayatın ve hayattan sonrası için sana lazım olacak her bir şeyi eksiksiz olarak beyan etmek üzere gelmiştir. Ve beyan etmiştir. Tibyanen dikülli şey. Her şey için bir açıklayıcı olmak üzere. Bu kitapta bizim ihtiyaç duyup da Eksik bırakılmış hiçbir şey yoktu. Böyle bir kitap indirilmiştir bizim Resulümüze. Ve biz böyle bir kitabın muhatabıyız. Onun için ey ümmet gel. Dünyanın doğusunda, batısında, şurasında, burasında, içinde bulunduğun krizlerden, bunalımlardan, harplerden, dalplerden, zulümlerden, hayasızlıklardan, hükümetlerden, Toplulardan dalıp dalıp her türlü mazraflıklardan kurtulmak için sağa sola itfaiye. Bakacağın ve yöneleceğin tek bir yer var. İhtiyaç duyduğun her meselemenin çözümünü ihtiva eden bu kitap. Çünkü bu kitap tibyanınli kül şey. Her şeyin beyan edicisi hakkıyla açıklayıcısı olmak üzere indirilmiştir. Böyle bir kitaba sahipken, iman ettiğini söylüyorken, bırakıp da, gerek siyasette, gerek ekonomide, gerek ahlakta, gerek şurada, gerek burada. Çözümü Allah'ın bu kitabının dışındaki anlayışlarda, felsefelerde, dinlerde, inançlarda aramanın bir mazereti olabilir mi? Bir haklı gerekçesi olabilir mi? Kesinlikle. Ayrıca bu kitap her şeyi açıklıyor. Açıklaması doğrudur. Onun için vehude, ve bir hidayet olmak üzere doğru yolu göstermek üzere ve rahmeten Allah Allah ve bir rahmet ve buşra müslihi, ve müslümanlara bir müjde Allah Allah. ve biz senin üzerine kitabı her şeyin açıklayıcısı bir hidayet bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olmak üzere indiriyor. Bu kitapta yüz çeviren çok şeylerden yüz çeviriyor. Çok büyük fırsatları kaybetmiş olur. Evvela gittiği yol doğru olamaz. İkinci olarak hiçbir şey açık seçik net ve belli olamaz o yolda. Üçüncü olarak rahmet değil gazaptur o yol. Dördüncü olarak bu yol hayırlı bir müjdedir değil felaket kelimesiyle yapılmış. Bu kitabın dışındaki yolların özelliği de bu kitabın aksi özellikleridir. Ve bu şahil Müslümi. Neyin müjdesi? Dünya ve ahirette saadetin ve aziz olmanın haysiyetli olmanın, değerli olmanın, kıymetli olmanın, onurlu yaşamanın bir müjdesidir. Bir zamanlar Endülüs'te Müslümanlar Avrupa'nın en güçlü, en büyük, en hatırı sayılır devleti. O zaman da Allah'ın kitabıyla sonraki hallerine göre çok daha bağlıydılar. Çok daha büyük ölçüde amel Ama sonradan dünyaya meyrettiler. Öyle hale düştüler. Merhum Kurtulir'in tefsirinde ifade ettiği gibi. Diyor ki biz Müslümanlar birbirimize düştük. Birbirimizle savaşmaya başladık. Ve Müslümanları yardımımıza çağırsaydık hadi neyse ama kafirleri diğer Müslümanlara karşı savaşmak üzere yardımımıza çağırdı. Şimdi bu hale düşmüş olan bir ümmete Allah nasıl bakıyor? Müslümanların zararına da olsa kafirlerin ve zalimlerin ekmeğine ya sürecek haller ve davranışlar Allah'ın dininden çıkardı. Allah'ın dininin dışına Allah bunun cezasını vermez. Mi? Ha, mühlet verir Allah ihmalı kıyas mühlet verir ne diyor Aleyhisselatü Vesselam innellaha yumhilü li zalim ve izâ emsekehu lem yuflit Allah zalime mühlet verir fakat onu azabıyla bir yakaladı bu, bir daha da bıraktı. Onun için ümmete, Müslümanlara hele zayıf hallerinde zulmeden zalimler, zalimlerin yanında yer alan zalimler, zulümlere ortak olan diğer zalimler, Allah'ın gazabından koksunlar. Demesinler ki dünyada başımıza gelmedikten sonra hiç sorun değil. Güvenmesinler arkalarındaki kuvvetlere. Bu kuvvet haçlılık olabilir, siyonizm olabilir, ehli sünnet ve cemaat akidesine muhalif veya aykırı ana atları ihtiva eden fırkalar gruplar olabilir. Başkaları da olabilir. Devletler olabilir. Amerika olabilir. İsrail olabilir. Şu olabilir. Bu olabilir. Biz Allahu u Ekber diyen bir ümmet. La ilahe illallah diyen bir ümmet. Allah'ın azametine iman etmişiz. Allah'ın kudretinin her şeyi kuşatır ve herkesten kadir olduğuna iman Allah'ın zalimleri zalimlerle meşgul edip uğraştıracağı zamanların dayatım olduğu, ellerini ayaklarını birbirine dolaştıracağına Müslümanları da sağ salim onların zulümlerinden çıkarıp kurtaracağı bu günlerin yakın olduğu anladığınız ve arz kurtuluşlarını acildendirsin, çatırmasın. İşte bu kitap bunun dışında hareket etmek ne kadar sapıklık, ne kadar rahmetten uzaklaşış ise o kadar da helal edilsin. Şimdi bu kitabın nasıl her şeyi açıklayıcı nasıl bir hidayet, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olduğunu ortaya koyan bir ifade elde grup ayetle bir bahisle karşı karşıya bulunduruyor. Şimdi okuyacağımız ayet kelime bugün gibi her cuma gününde hatiplerimizin Ömer bin Abdülaziz r.a'nın zamanından beri Okutma, okumaları adet olan bir ayetidir. Kur'an-ı Kerim'in insanlar arası alakaları düzenleyen, düzenlediği ahkamı en kapsamlı olan sahiptir. Bu ayeti kerime bir benzeri bu vecizlikte bu etki ve mükemmellikte ne beşer kelamında ne de Allah'a nispet edilen Kur'an-ı dışında fakat Allah'la alakası olmayan diğer kutsal kutaklar, hiçbir isim. Hatta insanlığın tarih boyunca edebiyatında da, şurasında da, da burasında Bu ayet-i kerimenin toplu olarak söz ettiği hususlar bu kadar bir arada ve bu kadar özlü bir şekilde ifade edilebilmiştir. Çok yüce bir ayet-i Bu ayet-i kerimeyi her hutbenin sonunda okunması için emir veren Ömer bin Abdülaziz <gülüyor> radıyallahu anh'ın de Kur'an-ı Kerim'i ne kadar iyi idrak eden ...ne kadar fakih... ...sadece fukuh bilen manasına kullanmıyor... Dini, dini. ...dini... ...ne kadar incelikleriyle bildiğini... ...dine ne kadar vakıf... ...olduğunu bekliyor. Kur'an-ı Kerim'de... ...mü'minlere... ...hutbe sonunda... ...hutbeyi de... ...gelecek hutbeye hayatlarının sonuna kadar da... ...kendilerine yetecek bir ayet-i kerime seçmeliyim diye düşünmüş olmalı. Ve bu düşüncenin neticesinde bu ayet-i kerimeyi onlara rehber olarak hutbenin sonunda, zihinlerinde, kafalarında yer edecek şekilde okunmasını sağlamış olur. Keşke bu ayet-i kerimeyle hakkıyla amel etmeye yaklaşabilse. Ümmet olarak. Kur'an-ı Kerim'in bu vesileyle bir özelliğine değinmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim öyle muazzam muhteşem bir kitaptır ki bazen bir ayetini birkaç ayetini veya kısacık bir suresini İmam Şafii'nin asıl suresi için söylediği gibi okursunuz, düşünürsünüz ve zannedersiniz ki Kur'an-ı bütün manaları, bütün maksatları o ayetin veya o birkaç ayetin veya o kısacık surenin içerisinde tutarsınız. Bu yüce kitabın bir mucizesidir. Yüce kitabın kendi içerisindeki bir ahendi ve bir kutarlılığıdır. Bu kitaptaki bu özellik Gerçekten akıllara hayret verecek, durgunluk verecek bir şart. Büyük bir şey. Keşke her gün başka bu aciz kardeşimiz olmak üzere. Kur'an-ı bu özelliğini hakkıyla keşfetmeye doğru her gün bir adım daha kendisi. Üstesna bir özellik. Şimdi de bu ileri hatırlama geldi. Daha <gülüyor> geçen hafta bilenlerimiz biliyor. Bu müstakilistler biriktirdi. Bak bunu bu insanlar, bunun yüzünde özel nikler İslamdan kaderdar olanlar. Mücizlik yok, ye iş yok, kezer yok, göremedim. Ben. Al bu köyde olması gerekiyor. Toprağı işgal edilmiş, muktedesat işgal edilmiş. Bazen bir kilometrelik bir yere gitmek için on saat, yirmi saat, otuz saat uğraşıyor. Gidecek, iş yapacak, ekmek kapısı için rızkını kazanacak. Çoluğuna çoluğuna fayet getirecek. Duvardan kapıdan geri çeviriyor. O gün ekmeksiz kalıyor. Fakat buna rağmen bu insanlar. Yüzü gülebiliyor. Şaka yapabiliyor. Gelecekten ümitle konuşabiliyor. Nedendir acaba? Dedikten? Nasıl? Bu insanların bir ümidi var demek ki öyle şey diyorlar. Peki madde aleminde bir ümitleri var mı? Göremedim. Çünkü bütün dünya onları boğmak için azıfadır. Ne? E bu insanlar yine öyle bir, bu insanların yüzleri yine güveniyor. Bu da bir cimani var. İmanı olmayan bir insan her şeyi imitar. Ama bunlar mücadele edip, Efendimiz'e mücadele etmeyi sürdürüyorlar. Mücadele etmen çok fazla değil mi? İfadelerinde ise artık bir şey yapamayız deyip kolları yanlarına düş Dimdik ayakta. Onu yere yapıştırmak istedikçe o daha ağa daha Açık ayakta. Sebep ne? iman ve geleceğe dair Hasilikler ve en önemli sermayeleri biz İçimde bulunduğumuz şartlarla bizim imkânımız budur ve biz bu imkânı yaşadığımız sürece kazanmamız gerektiğini. O zaman karşı karşıya bulunduğumuz şartlar sizin için hafifleyi veriyor. Daha doğrusu başka bir mahiyet arz ediyor. Bu şartlarla ben cenneti kazanabiliyorum. Şartlara razı olmuyorsunuz ama. Böyle bir hal imtihan edildiğiniz için de şikayetçi oldunuz. Enteresan bir şey. i̇şte bu akidenin Başka bir şeyle imza edilmez. İşte böyle bir ayet-i ile karşı bize hayat veredin. Kur'an-ı Kerim'in özü zaten bu. Ruhlara hayattır. Ölmüş ruhları, ölmüş kalpleri diriltir canlandırır tebrik etmesine ayet bizi evvela Allah'a bağlı innellaha ya'mur yani emirlerimizi Allah'tan araştırır emretici makam Cenab-ı Allah hiç kimse onun emrine muhalif, onun emrine aykırı bir emir koyamaz. Bir yasa yapamaz. İster bir kişi olsun, ister bin kişi olsun. İster cahil olsun, ister eflatul, zamanın eflatunlar olsun. Hiç fark etmez. İnnellaha yağmur. Muhakkak Allah emret ondan başkasının hele onun emrine aykırı haşa emretmek yetkisi yoktur abi bu gerçeği kafamıza kazımak zorundayız kalbimize ruhumuzun her zerresine silinmemek üzere nakşetmek zorundayız emir Allah peki. peki neyle emrediyorsunuz Bakın ilk emrine bakın bu ayette. Bil adl. Adaletle. Adaletle yönetmenin birinci şartı elinizdeki yasalar mecmuasının adil olması. Allah tarafından onaylanmayan adaleti doğruluğu tasdik edilmemiş hiçbir yasa adil değil. O halde bütün bu yasalar Allah'ın emirlerine aittir. durdur. Çünkü Allah adaletler. Yani. Madem ki Allah'ın emirleri olmayan bir şunlar oldu, onlar da zülh ediyor. Mesele gayet vazif. Mesmer. Ve benim söylediğim bir şey yok. Ben sadece Allah'ın şişesini gelin bir şey Adalet asgari mertebedir. Evet. Adil olmak bizim asgari vazifemizdir. Ondan geriye bir milim dahi kalamaz. Öyle bir yetkiliz yapabiliriz. Kalırsak ilk fırsatta telafi etkiliyoruz. Peki adalet nedir? Her şeyi yerli yerince koymak her hak sahibine hak ettiğini vermekdir. Adalet budur. Adalet eşitlikten farklı bir şeydir. Eşitlik bazı hallerde adalet olmuyor. Karaza bir kedimiz var. Bir de tavsarımız var. Kesin. Yanınızda bir de yarım kilo etimiz var. Efendim bir kıza da havucu düz. Eşitlik sağlamak için ne yapmanız lazım? Eti de yarıya böleceksiniz. Havucu da yarıya böleceksiniz. Çok emin değilim kavşan. Şey Et mi? Yemez bari. Öyle biliyorum var değil. Şimdi yarı yarıya bölerseniz eşitlik sağlarsınız ama adalet olmaz. Hatta millet size güler. Benim şu anda koltuklarla alakalı közü, közü, közü, közü... Eşitliği değil Peki, adalet ne? Hele hele etin tamamını tavşama, havucun tamamını kediye verirseniz, zulmün en ileri Ama kediye eti verirseniz, Havucunda havucu verirseniz eşitliği Çünkü burada eşitliğin hiç faydası yok, hiç zarar bileyim. Eşitlik zulümdür. Bu anlamda bu Onun için Cenab-ı Allah müsavatla ada eşitliğin karşılığı müsavat, müsavatla emrede. Müsavat nere Aynı hak ve hukuka sahip olması gerekenlere hukuk Vazifeleri, görevleri tahmin etmek, yüklemek, yüklemek onlarla sorunlu tutmaktır. Eşiklik burada, kanun önünde. Yani, yasal eşiklik, aynı. Bunu Peygamber e sallallahu aleyhi ve sellem nasıl cüle getiriyor? Hırsızlık yapan, Fatıma adında mahzun doğullarından bir kadınla alakalı ıssayrı gülenlerimiz mutlaka vardır. Ben diyor Peygamber'e sallallahu Allah'a emin eder. Bağışlanmasın istedim. Bu hırsızlığı yapan kılın fazlına dairildi, öndürü elini kesedildi. Kardeşim, yarabbim. Senin adaletin... ...ün tesadüsi dekundu. Zulüm almış başını gidiyor. Her kademede zulüm. Biz diyoruz ki zulüm yok efendim, söyleyelim, zulüm beş lira aşırılması demek. böyle değil. Zulüm İnne Allah'a yağmurudan başlıyor. Ona uymamaktan Allah'ın emri terk edilmiş. Zulmün başı orada. Allah'ın emirleri bir kenara bırakıldı. Vel ihsan. Adalet yetmiyor. Adalet dediğim gibi askeri şeyde onu hepimiz yapmakla zorunluyuz. Bir de ihsanı öğ. İhsanın değişik manaları var. Peygamber'in Aleyhisselatü Vesselam tarafından, Kur'an-ı Kerim tarafından Kur İhsan güzellik yapmak, iyilik yapmak demek, yükümlü olduğundan fazlasını yerine getirmek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ile ilgili iki hadis-i şerifini hatırlatacak. Malum, Cibril aleyhisselam Cibril aleyhisselam geliyor. Peygamber aleyhisselam aleyhisselama imana, islama ihsana ve kıyametin alametlerine dair sorular söylüyor. Bir sorusu de ihsan nedir? Diyor ki El ihsanu en te'abudallâhe te'enneke terâ fe'in lem tekûn terâ fe'innehu Öyle basit bir mertebe değildir ya. İhsan diyor, Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da en azından onun seni gördüğün için uğruyla hareket et. Bu sure sahip olmak. Ne kadar sahip olursak davranışlarımız o kadar güzelle, kötülüklerden o kadar uzak. Çünkü Allah beni görüyor. Diyeceksin. Allah'ın seni görmek istemediği yerde, görmek istemediği halde bulunur musun o zaman? Onun için mümin ancak gaflet zamanında günah işti. O halde ihsanı elde etmek için gaflet zamanlarımızı azaltmak lazım. Gaflet zamanlarımızı azaltmanın yolu ne? Allah'ı sürekli hatırlatmak lazım. Allah'ın dininin hükümlerini iyi bilmek hangi konumda hangi hükümle muhatap olduğumuzun farkında olmak lazım. Bilgi yok ama sürekli Allah Allah Allah elbette onun kıymeti bilmiyor fakat bilginle Allah'ın mürakabesi altında olduğu şu urunu beraber yaşatabildiğin bir arada ahengle birlikte bildiğim takdirde senin gaflet zamanların azalır. Gaflet zamanların azaldığı oranda da günahların azalır. O zaman ihsana yerlesin. İhsanın bir diğer İngiliz hadisi yok ki alısa göre. Yoo, Kainan severler mesela, saniyeli ise bu hadisi okuyup iman ederler. Hiç korkutucu değil. Eğer sadece, emin olanlardan bahsediyor. Emin olan zaten iman eder. Söylemek zor. Gör ki Aleyhisselatüsselam, inna Allah. Ketebel ihsane ala kulli şeyh. Allah'a şüphesiz Allah her şey üzerine ihsanı farz olarak yapıyor. Güzel yapmayı kötü yapmak yok. Kötü yapmak yok. Bir şey ismarlıyorsunuz. Kardeşim ben şunu müddeti istiyorum diyor Hiii! Cumhurunda da hiçbir şey getirdin. Ya kardeşim neredeyse? Ben sana böyle istemedim. Bu böyledir, siz bana böyle dediniz. Haa? Ha ya kardeşim, böyle istemiyorum. Bu işime yaramadım. Valla. Niye? Çünkü illallahâ kattet edemezsene aleküm bir şey, hadisinin ruhundan haberdar değil içselleştirmemiş bu mümkün tabirle. Devam ediyor bakıp örneklendiriyor onları. Mesela <gülüyor> fe izâ kateltum fe ehsinul kütle Dolayısıyla öldürmek durumunda kalırsanız güzel öldürüyoruz. Adam öldüreceksin ya insan öldürüyoruz. Güzel öldürüyoruz. ölmek yani, yetmiş için Allah'ın dinini yaymak için ne veya ve öldürmekse onu gerçekleştirir en güzel şekilde ama o öldürdüğümüze eziyeti de arttırarak ihsanı bozmayın Ve Ve kestiğiniz zaman bir hayvanı kesiyorsunuz. ...güzel kesilir. Kesecek olan herhangi bir kimse sizden... ...bıçağını, palasını iyice bile eylesin... ...ve kestiği ayağını da eylesin. Yüce O'nun merhametini örnek almasak iflah oluruz. Böyle. çok merhametli. Ya kaccaakum rasulüm min enfuşkum azizun aleyhim anikkum harisun aleykum bilmuminine raufun rahim. Müminlere çok şefkatli ve çok merhametli diyorlar. Birlerce sabah ve selam. İşte ihsanın iki önemli manası. Dolayısıyla her ne yaparsan Allah'ın gözetimi altında olduğunuzu, Allah tarafından görülüp gözetilmekte olduğunuzu bileceğiz ve bu şuurla hareket edelim. Böyle hareket etmek için Allah'ı razı etmenin yollarını bilmemiz lazım. Bunun için de itabullahı ve sünneti Resulullahı iyiden iyiyebilmek bilmeye çalışmak zorunda. Ve başka ve ita idil kurda. Ve özellikle yakın kimselere bir şeyler vermeye. Bir şeyler vermek Neye muhtaçsa ve sende fazla ne varsa ondan vereceksin. Çünkü para vermekten sadece bahsetti. Onun neye ihtiyacı var? Bazen paraya ihtiyacı var, Akla ihtiyacı var. Bilgiye ihtiyacı var. yönlendirilmeye ihtiyacı var. Vaaz edilmeye ihtiyacı var. Hatırlatılmaya, öğüt verilmeye ihtiyacı var. Ne ihtiyacı varsa. Bu ne işe yarar? İnsanın vermeye alışması kadar güzel bir özellik zordur. Verici olur vermek sizin sahip olduklarınızı eksiltmez. Böyle düşünme. İliminiz varsa ilim harcayın. Malınız bir ürün varsa ihtiyaç sahiplerine mal malınız verin. Para da yardımcı olun maddi olarak. Ne kadarınız gidebiliyor. Öden yol biliyorsunuz yol bilmeyen bir diğeri var. Yoldur. İş o hale geldi ki gençler yol bilmeyenlere en azından bir kısmı. Yol bilmeyenlere yanlış bir yol göstererek eylemiyordu. İş bu kadere var varacak? Halbuki Peygamber aleyhisselatü vesselam yol bilmeyene yol göstermek dahi sadaka diyor Bu gençlerin önüne sadaka verme imkanı doğuyor. Onlar bunu tepiyor ve balet çeviriyor. Diyor. Onları bu hale kim getirecek? Nasıl bu hale Onlar bizim evlatlarımız Böyle mi olacak? Diyor. Yakınlara vermek başkalarına vermemek manasına gelmez. Sıralamadır bu. El-ekraba el akrab. Çünkü ayet çoğul, zül kurba, zülkurba. kurba. Yakınlar. Akrabalar olur. Zaman itibariyle yakınlar olur. Mekan itibariyle yakın olur. Birinci halkayı tamamlamışsın. ikinci halkaya geç. İkinci halkaya bir imkanın yok. Yardım edemiyorsun ama. Üçe yardım edebiliyorsun. Üçe yardım et. Yakınlığına göre imkanına göre. Öyle. Ben yakınıma yardım ettim. Daha uzakına gitmeme gerek yok. Yakınlarımı bitirdim. Öbürleri var. Daha öbürleri var. Senin yakınlara yardımın ne zaman biter? Senin yardımına ihtiyacı olmayacak kimseler, ihtiyacı olacak kimseler kalmadı o zaman. Artık yardımına muhtaç kimse kalmadı. O zaman senin yardım vazifeni biter. E böyle bir şey var mı? Ölür mü dünyada? Gördüğümüz kadarıyla her zaman, her zaman için, her yerde, her zamanda, her mekanda yardıma muhtaç olarak kullanacaklar her zamanda. O halde bizim de yardımcı olmak vazifemiz, gücümüzün sonuna kadar devam eder. Ve ha emretmek Allah'ın yetkisinde olduğu gibi yasaklamak da olur. Anil fahşâi vel münkeri vel balh. Hayasızlıkları, hayasızlığın birinci aşaması, kötü sözler söylemeyi düşünmektir. Oradan başlayacaksınız. Başlamamız gerekiyor. Kötü tasavvur, kötü düşünce, kötü sözler zihnimizden başlayarak sinir. Eyleme, dönüşme. Aksine gördüğümüz hayalsizlikleri, dizenlerin yollarında, kötü söz söylemekten tutunuz, kadının erkeğin avretlerini açmalarına, evetim gayri meşru bir şekilde kadın erkeğin bir arada bulunmalarda ve bazı Allah zinaye kadar hepsini cenab-ı Allah yasak. El münker. Münker, aklın ve şeriatın kabul etmediği her bir iştir. Onlar da yasaklıyor. El bagi vel bagi. Düşmanlık yapmayı, haddi aşmayı, saldırganlık yapmayı, saldırganlığı. Haksızlığı ne yapar? Yasaklığı. Ya'i hukum, l'alakum tezekkeru eyit ve ibret alırsınız ihtimaliyle o size böylece eyit Rabbim bizleri emirleriyle emr oluna yani emirlerini yerine getiririz yasaklarından kaçınan öyütleriyle öğütleyen kullarından birisiyim. Amin. Subhan rabbike rabbil